Yıldızların izinde hazırlayan Mutlu Doğan seslendiren Mustafa Aygün Fazıl bin Abbas bin Abdülmutalib radıyallahu an. Hazreti Abbas ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, meymune annemizin kız kardeşi Lübabe binti Haris'in evliliklerinden dünyaya gelen Fazıl bin Abbas, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'nin fethinde ve Huneyn gazvesinde bulundu. Huneyn gazvesinde İslam ordusu dağılma noktasına geldiği zaman Allah Resulü'nün etrafından ayrılmayıp, onu koruyan sahabilerden birisi de Fazıl bin Abbas idi. Veda haccında müzdelif eden Mina'ya kadar Resulullah'ın devesinin terkisinde gittiği için kendisine Resulullah'ın terkisine binen anlamına gelen ridv Rasulullah Resulullah denildi ve o günden sonra bu lakaplanıldı. Fazıl bin Abbas radıyallahu anh bekar ve yakışıklı bir delikanlıydı. Fazlın gözü veda hacına katılanlar arasındaki bir kıza takıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa eliyle onun yüzünü başka tarafa çevirerek yiyenim. Bu öyle bir gündür ki bugün de gözüne, kulağına ve diline hakim olanın günahlarını Allah bağışlar buyurdu. Babasının tavsiyesi üzerine Fazıl, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den zekat memurluğu görevi talep etti. Fakat Resulullah zekatın malın kirli olduğunu, bu sebeple zekat memurluğunu Muhammed ailesine uygun görmediğini söylemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fazıl bin Abbas radıyallahu anhı Mahmiye bin Cez'in kızı Safiye ile evlendirdi ve mehrini de bizzat kendisi verdi. Fazıl'ın bu evlilikten yalnız Ümmü Külsüm adında bir kızı dünyaya geldi. Ümmü Külsüm önce Hazreti Hasan radıyallahu anh ile evlenmiş, daha sonra ondan ayrılarak Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh ile nikahlanmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığının şiddetlendiği esnada Hazreti Ali radiyallahu anh ile birlikte koluna girerek onu mescide çıkaran fazlın vefatı sırasında da onun yanında bulunduğu ve cenazesi yıkanırken suyunu döktüğü bilinmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra İslam ordusuyla birlikte Suriye seferine katılan Fazl'ın daha sonraki hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple tarihi kaynaklar onun nerede ve ne zaman öldüğü hususunda çelişkili bilgiler vermektedir. Bazı kaynaklar Fazl'ın Filistin'de Ecnadeyn Savaşı'na katıldığını, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde Hicret'in 18. yılında vuku bulan Amvas veba salgınında Ürdün civarında öldüğünü ve Filistin Remle şehrindeki eski bir kabristana gömüldüğünü ileri sürmekteyken bazı kaynaklarda Hicret'in 13. yılında Halid bin Velid radıyallahu anh komandasında ceryan eden Mercisuffer savaşında şehit olduğunu söylemektedir. Buhari ve İbn Hacer'e göre ise Yarmuk Savaşı'nda şehit olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 24 hadis rivayet eden Fazıl bin Abbas radıyallahu anh'ın genç yaşta vefat etmesi sebebiyle Abdullah bin Abbas ile Ebu Hureyre dışındaki rivayetlerin mürsel olduğu ifade edilmektedir. Salatü selam âlemlerin efendisi